497. konu, Hz. Ömer'in Allah yolundaki cihada olan arzusu ve cihat hacdan üstündür, buyurması, Hz. Ömer şöyle diyor, Eğer şu üç şey olmasaydı ölüp Allah Teala'ya kavuşmayı arzu ederdim. Birincisi Allah için cihada çıkıp yolculuk yapmak, ikincisi secde ederek alnımı onun için toprağa koymak, üçüncüsü ise hurmanın güzelini seçtikleri gibi sözün güzelini de seçmeye çalışan bir kavim içerisinde bulunmaktır. Hz. Ömer Müslümanlara şöyle demiştir. Hacca gidiniz, çünkü o Allah Teala'nın emretmiş olduğu salih amellerden biridir. Ancak cihat ondan daha üstündür.